197. Konu: Beşir bin El Hasasiyenin İslami ameller, Zekat ve Cihat üzerine Biat etmesi. Beşir bin El Hasasiye şöyle anlatıyor: Biat etmek için Hazreti Peygamber'e gittim ve ona benden hangi şeyler üzerine biat alacaksın ya Rasulallah? dedim. Hazreti Peygamber mübarek ellerini uzatarak şöyle buyurdular: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şehadet edeceksin. Namazı vaktinde kılıp farz olan zekatı verecek ve Ramazan orucunu tutacaksın. Kabe'yi ziyaret edecek ve Allah yolunda cihat edeceksin. Bunun üzerine ben şöyle cevap verdim. Ey Allah'ın Resulü, ikisi hariç hepsini yerine getiririm. Allah'a ent içerim ki benim 9 yaşından 12 yaşına kadar develerim vardır. Bunlar hem ailemizin süt ihtiyacını karşılıyor ve hem de binek hayvanı olarak kullanılıyorlar. Bunlardan nasıl zekat veririm? Cihada gelince, ben korkak bir kişiyim, denildiğine göre kim savaşa katılır da sırtını düşmana çevirirse, o, Allah'ın gazabını hak etmiş olur, bense savaşa katıldığımda düşmandan kaçarak Allah'ın gazabına uğramaktan korkuyorum, bunun üzerine Hazreti Peygamber elimi tutup sallayarak şöyle buyurdular, Ey Beşir, zekat yok, cihat yok, peki sen ne ile cennete gideceksin, bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Allah'ın Rasulü, elini uzat, sana biat edeceğim, dedim, o da elini uzattı, ben de bütün bunlar üzerine ona biat ettim.